Allah Allah. Onun diyor, <gülüyor> müşkântı müdüvvet nurundan içimizde var bizim. Ben bilemiyorum hocam, var mı yok mu efendim? Yüz tane hoca gelse de, oğlum şu genç yaşında aldanmışsın, tarikatı terk et, günaha yetmişsin, dese aldalabilir mi, aldalamaz mı şu genci? Allah Allah. <gülüyor> He? Hiç kimse alda, gel! senin aklın yok. Çünkü Muhammed'in nurundan daha bir e, kuvvetli bir e, zindan yok ki onun nurunu örtebilirsin. Yarmış dünyayı, çıkmış bu aleme, şimdi yine istediğin yere geliyor. Yani yanına işte Muhammed Mustafa burada bir tarafı almış çünkü onun nuru. Esad-ı Erbil'i Rahul Aziz Efendimiz, Sultanımız bile diyor ki, Mustafa Efendi, oğlum, rabıta edenlere şey etmeyin, benim yanıma gelmesinler, bizim dibine o, hiç hacet yok, şaktan doğmuş bir güneş gibiyiz, biz bütün dünyayı kapladık, diyor. Ha, Efendimiz, ne gitti, uzaklaştı, ne diyebile, dizimizin dibinde, yani daha doğrusu. Allah. Ben uzaklaştık sıra daha severim ve mektup yazdım. Babam diyor ki, sevgilin eğer yanında olursa muhabbetin daha az olur. Allah. Çünkü, dünya ataşına yaklaştık sıra yak yakar. Ahdet ataşı, manevi ataş uzaklaştık sıra daha çok yakar. Yani hiç mütesir olmayayım ahirete gitse hiç mütesir olmayın, kılıç kınından çıkmış gibi olur. Kılıç, kınından çıkmış. Yani bir kılıç kınından kesmez de, ruhu ahirete gitti mi daha kuvvetli keser. Yeter ki bizim Allah bunlardan ayırmasın. Amin! Anil Han Cebdil Peygamberimizin e, Hasanımızın diyekti. Peygamberimiz buyuruyor ki: Ela inn ahsen el Hasan, el kudret el Hasan. Güzellerin en güzel, kimin ahlaki içinizde en güzel ise en güzel insan o indi. Ahlaksız olduktan sonra. Abdul Abdülkadir Geylani Efendim veriyorlar, ben ne canım, buradan geliyor, oradan geliyor şaştım, Fatih'e de yediğim de yediğim beni kurtarın ben <gülüyor> çok hasta yandım buraya. <gülüyor> Hazreti Abdülkadir Geylani Efendimiz, ben geceleri kıyam gündüzleri sıyam ile, iraset-i ilm ile bu dereceye, bu kavsiz i makamına vasıl olamadım. Neden oldun ya? Kerem ile, seha ile, güzel aklağ ile, oldun oldum, diyor. İkramı verdin herkese, işte kitapları çok okumada mana yok. İçinden üç kelime, üç kelime aldın mı dünya ilim olur. Yani böyle çok okuyunca olmaz. En yüzünden üçer üçer alacaksın, beşer beşer alacaksın. İşte hepsinin manası onun içinde heran ve sakayla bu hale geldim ben. İkincisi, ikincisi tevazuyla. Herkezden gönlümü daha aşağı bil. İller яхшы den yaman, iller buğday bez saman deyince oldu. Bello Kayseri hastanesinde ikam ediyor ata sayarımızın babası halifelerin babidir. Ben yiyeyim sen ye, ben kötüyüm sen iyi derim mi dünyanın en büyük adamı olmuş zaten. Allah. Allah. Allah. Sen yeme ben yeğim. sen kötüsün ben iyiyim dersen dünyanın en alçak adamı olursun o zaman. Allah. Her geceyi kadir değil. Her gördüğümü Hızır bil, herkese hürmetli ol kardeşim. Benim bu, ölümme yakın son evitlerim. Sizlerde yadigâr kalsın da, Allah. duyduğumuz zaman Allah öner versin. Allah'a Allah öner versin. Allah. Yok, Allah versin. Allah. Yok, elime duyar da, keyfi açır, okur da, üç eflas okumazsanız gönül koymuşsun. <gülüyor> Ya Abdülkadir Geylâne, kutlise Aziz, azîz! gün geceleri, düzleri, sıyamla iraset bulamadım. Ya neyle oldun? Keremle, saha ile, tevazu selameti sadırla. döşünde şimdi bir tecik Allah vardı. Başka hiçbir şeye koymadım. Efendimiz de bana kalemiyle de yazıverdi hemen. Yusuf Ali Selamın denkvasının en sonunda sekiz kelimenin içinde var oğlum iki şeyi hiç unutma iki şeyi unut geçsin Allah. ne efendim Allah'ını hiç unutma bir de ölümünü hiç unutma Allah. ölümle Allah'ı unutmadığın müddetçe hiç korkma bir iki şeyi unut geçsin ne efendim Birisi, birisi, birisi çayını araya engel oluyor. Ne o? Kırk senenin amelin mahvoluyor gidiyor. Neden nedeni ne? O adamın için etmişsin iyiliği Allah için etmemişsin. Onu için mahvolup gidiyor. İnsana ulu hilebazdır. Kimse bilmez fendi mi? Her kime iyilik edersen, sakın ondan kendine. Ya. Niye böyle diyorlar? Gülen yerden sana bir kötülük geliyor ya Rasulallah. Niye oradan gelmeyecek, ben oraya iyilik etmedim ki dedi. Ya. Nevi ya Rasulallah, iyilik ettiğin yerden, evet dedi. Allah'a imtihan eder, ona bir kötülük ettireyim de başa kakar mı diye, onun için iyilik ettiğin yerden kötülük gelir. Ya. De onun için ben oraya iyiliği gitmedim dedi. Ya. Bir de iyi insan ettiği kötülüğü unut gitsin, helal halalet yesin. Babama çok kötülük etmişler, ona Şık Mustafa Efendi derlerdi. Kitabını bastırıyor efendiniz istedi, Buraya yazdım getirdim. Buradan yakında giren kardeşimiz var. de Ahmet ee, Aksaraylı. Onu ona göndereceğim. Ümer de istedi. ...basılacak, biz arasına çok şeyler girdirdik... ...hepinize Allah zaçını dağıtacağız inşallah. O pederimin i̇nşallah. etkiyatları var içinde. İnşallah. ...ben Siva'yı sevmezsem, kalbime de koymazam. ...gaybi sevda bilmezsem, rehberimden dönmezsem... Bunu çok! Bunları inşallah yapacağız birebiri, dağıtacağız... Babamın da çok fena düşmanları olduğu halde Hasan dedi. Kalbime öyle bir genişlik lutfi Allah bana kötülük eden cimbler din kardeşlerime hakkım din kuryülə helal olsun. Bu yüzden de veli olsunlar inşallah. <gülüyor> Edep bir sahlesine efendimiz yazmışmış baktım orada da öyle diyor. Ya Rasulallah, biz ahlaktan yok ya. Ya Muhammed, Allah sallallahu Allah. aleyhi ve sellem, sizin indinizde hayırlı kimse kim, bize onu söyle. Hayırlı mı? selim, ahlakı güzel olan. Allah. Bak, gündüz arşama da oğuz tutan değil mi ya, Gece sabah da bunu da yapıyorlardı onlar, Hazreti Abdülkadir Geylan Efendimiz hiç durmadan ibadet ediyor ama, terakkiye medel olan o, Efendim, Kerem'le saha yok mu, sehavet geldin mi, dünya muhabbeti hiç kalmıyor duymu Dünya muhabbeti kalmazsa ne oluyor? Hopkut dünya resikullâ hafiyyye, cemî günahın başı dünya muhabbeti, sehavet dünya muhabbetini silip geliyor. Tevazu, insanın içinde ne kadar kötü aklaklar varsa o da onu silip çıkıyor. O zaman Allah'tan başka, kalpte sikirtilen Allah'tan başka bir düşünce kalmayır daha doğrusu. Ben böyle Allah'a vasıl oldum diyor. Hayırlı ümmetini duyduk, en eftal ümmetin için ya Muhammed? Sallallahu aleyhi ve sellem. En eftal ümmetin, en eftal ümmetin Halim, Selim, Eviyle hoş geçinen, ailesiyle, çocuklarıyla hoş geçinen, onun kötülüklerine sabreden, ile iyi geçinen ahlaklık bir kimse en eftel ümmetimdir. bu. Musalle taşına konulduk mu İbrahim yorum, musalle daşına konulacağız hepimiz, Allah imanla konulursun Orada Hoca Efendi cenaze kıldırınca hey. soruyor, bu er kişiyi, bu hatun kişiyi nasıl bilirsiniz? iyi bilirik, <gülüyor> Allah rahmet eylesin derler bizim orada. Eğer böyle gidilir de bilir de, konuşumuzdan bir kaç kişi ağlarsa, Allahu Teala Hazretleri o kulum kokmasın, o komşuları ile iyi geçindiği için ceni günahını affederim onu. Oraya musalla başına konulduğu zaman sorulduğunda, <gülüyor> nasıl biliniz deyince mıdır mıdır diyorlar, Allah öldü ve kurtulduk şükür diyorlar şerrinden. Allah Allah. Bütün günahını açığa çıkardım onun, o ehli nardır. Ben iki kişi hakkında, Ölünce iftihar ettim, kurtuldum, evet. şükür <gülüyor> ya Rabbi dedim. Böyle devirttirmeyelim, en arkadaşım. Konuşularımıza girelim, yedirdelim, içirdelim. İnşallah ahlaklı olarak ahrize göçelim. Rızalillahi Teala'l-Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> Angaralı Hocam efendi kardeşimiz aşr şerif okuyor. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Kalla iza dükketil erlu Allah, Allah, Allah Allah, Allah Ve jâe rabbu kevel melek soffan, soffan يومئذ بجهنم يومئذ يتزكر الإنسان يومئذ يتزكر الإنسان وأنا له الذكرى يا ولي ليتني قد تمت لحياتي الله سيم ما يزال يعذب Mustafa, Muallim Mustafa ya kalsın. Geliyorlar mı? Şöyle bir ara verin oğlum. Duğun, hmm. düğün ediyoruz. Hayırlı olsun Allah. inşallah. Yani yasak bir şey yok. <gülüyor> Baybal Beyhan'ın düğüne geldik. Onu yapacağız. lazım mı Kazım da geldi, çok hoş. Sen açın yavrum, Konya'lılar geriye gitsin. Bu defa Develli'nin, Ankara'nın, Yahya'lı'nın vazife onların. Bereyel düğün ediyor. yok. Şuraya gel. İkiniz, bir. Evet. Saadet Hoca, sen demiş. İki aloge Kazım, şu yanıma gelsin. Oraya. <gülüyor> öyle bir ilaç çıkaracağız. hepimiz memnun olacağız. Yani peygamberimizin geldiğini sabit ediyoruz. Peygamberimize merhaba din baharın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah ve halim varig al-ashrafin du'a ile billahi bel murjani Allahu ekbir rabbil alamin sırrillah taala el fatiha Allahu ve bereketuk çok kıymetli Kayseri Konya Aksaray Ankara İstanbul... ...İzmir, Muhammed Erciş, Develi, Yahya'lı bütün kardeşlerimize selamlar edelim, Allah'ın selametini dilerim. Tarif ettiğim dört ayak bir mertuban tarif edeceğim. Bu dört ayak ne zaman bir yıl ayakına çıkılacak? Çıkılırsa insan çok kamil olur. Baştan senafil fil ihvan, şu ihvan kardeşler var ya, Allah için sevişenler, dostlar var ya, Allah'ın huzurunda mahcup kalınca, mizan hesap verilip de ağır gelince, Halidu Zülcelal, Allah için bir dostumla mı yok istersin Dostun da bir mevhudu diyecek, diyor Allah. O kul diyecek ki, Yarabbi, bir gün hem ağır geldi. Annemi, babamı, akrabayı, tanrımı, hatunu ...onun sonu diyor, Ve Allah için dost da mı erinmedin dünyada? <gülüyor> Herkesine revat, eli boş çıkacak, annesi de, babası da, anneannesi de, emmisi de, tayısı da, teyzesi de, emmesi de, arası da, yavrumun hep ve ümihi ve ebihi ve sahibetihi ve beni, Halık'ı bir Evlat, anasından, katilin. anası, evladından, babası, evladından, evni, dinini, diyanetimi belli etmedin diye... ...Herkes birbirinden devacı. Babasından o devacı, babası, evladından devacı, anası, herkes birbirinden firar edecek diyor, Allah. Mahkum gelirkene kulağımız... Allah için hiçbir dostamı diyor. Efendimiz bir dostamı itikaf etmelerini söyledim mübarek bir çift kesaneli la. Ondan sonra arayıyor bir dostu rastgele yani. diyor. Ben bir yere gidiyorum diyor. Bir yere gidiyorum diyor. Mesela böyle böyle oldu. Bir gün ama ağır geldi ve bir cevap istiyorum. Ona arayıyorum. O kardeş diyor ki. O senin de bir günahın artık gelmiş benim de, o bir günah bana ver de, sen cennete git. Sen cennete git, ben cehenneme ikimizin yerine yanayım, diyor. Allahuteala hazırlıklar. Hey! Hey bunlarım. siz sahiysiniz de ben sahih değil miyim? İkinizi de aktırıyorum ben. <gülüyor> ben onun için de dünyada Allah dostu hazırlıyor. Yani bütün duyarlar, kim can kardeşi. Neden benim olacak, şartı Allah. ne? Allah dostunun üç şartı var. Herkes duysun, bunu bellesin. Biri kıyabında seviyor, yani kıyabında kayırıyor. Bu lafı ne oldun mu? Kes! Allah. Kes! Abdestini sonra konuş. Benim ismi olur o. Öyle kayırabiliyorsan dost olduğun belli. Baba yoldaş oluyordu, şöyle de ya, böyle de yürüyor. dedim mi de, dost oluyordu. İkincisi, Allah için dost olanın ikincisi, başına bir musibet geldi mi yetişir. Bu musibetini hafifleştirmenin için geçmiş olsun der. Bir zayiatı varsa para verir vesayet. O dostunu girer, görür, onun lazım olacak şeylerini yapar. Bu yetişmeyen... Burada birçok arkadaşlarımız duymuş da, ünlü dönüp bakman da... Takayseri'den doktor getirdik de... ...doktorun gittiğini duyan bu ümerimiz ne oradan bir ya atlamışlar. Yeni bir taksısına efendim yetişelim, ölüyor mu, kalıyor mu diye. Daha unutmam, daha unutmam. Allah kendilerden razı olsun. Böyle isterim ben dostum. Ne öyle kendi kendine girdirin, seviyorum. Canım feda olsun, kardeşim olur. Yok, bunlar olmaz, bunlar olmaz. Üçüncüsü, ölüm hadisasında, ölüm hadisasında, yani ölüm başına ölüm geldiği rahatlarda ahirete geçtiği vaat unutmayacağım. Dostunu unutmayacak. Bak ben nasıl unutmuyorum Hacı Şaban Efendi hasatlara şöyle olduğu düğüle olduğu onu unutmayacak. Benim eskiden dost olmuş, onun ruhuna şafaklayın böyle elini açıp dua ruhuna okuyacak, okuyaca. Gündelice, yün yüzündeki evlatları, yün yüzündeki evlatları perişan kaldıysa, onlara Gonya'yı şimdi ben nasıl unutayım? Ahmet'imiz, Sami oğlumuzun babası Havuz Ahmet Efendi'nin taburasında kestiler ayağını, inim inim ahirete irtihal etti gitti. Gonyanlar sıra, şiiralım, taziye yapalım, güvenin için. Taziye öyle olmaz diyor, gayban arasınız. nasıl edelim ya? Sen bir bin mirasem, bir, bir yitim kalan, dur kalan ailesi, yitim kalan Sami'si bir okuyalım. Bir hatim inelim, bir hatim, inelim. Bir hatim iniliyor. Yüzüne sorup, bir daha ki bu arkasından şey geldi, paramız var, alın, o yana gönderilmiş. Arkadan mektup gönderilmiş, diyor ki, kusumuza mezar buyurmayın ancak bütün mahiyetleri, onun ihtiyaçsi onunla gündü. Yaşayan var, yaşamayan var. Yani yaşayan var böyle Allah rızası için dostunu gözeten var. En yakın akrabası oldu az da yüzüne bakmayan var. Ona ikvanı, ikvan olmaz böylesi. Demek ki fena ikvan bilme ardı var. Yani. Anlaştım gençlere anlatıyorum, o da, da gençler dinler bizim şey, sohbeti yani Konya'ya varsa da, Kayseri'ye varsa da. Genç kardeşlerimiz birbirinize muhabbette, o kadar muhabbet ki, hem sevgi içinizden çıksın. Her Ramazan gidin bir daha gitmeyin. <gülüyor> Filan kardeşimiz diyor, Ahmet kardeşimiz diyor, bir daha hatırından çıkmıyor. Böyle arkadaş oluyor ki, dünyadan hiçbir şey hatırına gelmiyor, ancak o ihvanlar hatırında kalıyor. Fena fil ihvan değil mi? Her sevgi fenaya gitmiş, bir tecih ihvanların sevgisi içinde. Ee, ben yaynanızdan misal görüyorum, İşte ne 10 tane ihvan var, çok soğuk, soğuk su.